Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle Kitab-ı İman, İman Kitabı. 1. İman babu ve peygamberin İslam beş şey üzerine bina edilmiştir kavli. İman dil ile söylemek ve organlarla işlemektir. İman artar ve eksilir. Yüce Allah şöyle buyurdu. O müminlerin yüreklerine imanlarını kat kat artırmak için sekineti indirendir. Fetih suresi 4. ayet. Biz de onların hidayetini arttırmıştık. Kehf suresi 13. ayet. Allah hidayeti kabul edenlerin hidayetini arttırır. Meryem suresi 76. ayet. Hidayeti kabul edenlere gelince onların muvaffakiyetini artırmış, onlara takvalarını ilham etmiştir. Muhammed suresi 17. ayet. İman edenlerin ve de imanları artsın. el suresi 31. ayet. Ve Allah'ın şu kavli. Bir sure indirildiği zaman içinde kimi bu sure hanginizin imanını artırdı der. İman etmiş olanlara gelince, her inen sure daima onların imanını artırmıştır. Ve onlar birbirleriyle müjdeleşirler. Tevbe suresi 124. ayet. Ve zikri celil olan Allah'ın şu kavli, Onlar öyle kimselerdir ki, halk kendilerine düşmanlarınız olan insanlar, size karşı ordu hazırladılar. O halde onlardan korkun dedi de, bu söz onların imanlarını artırdı ve Allah bize yeter. O ne güzel vekildir dediler. Ali İmran Suresi 173. ayet. Ve Yüce Allah'ın şu kavli. Müminler düşman ordularını görünce işte bu Allah'ın ve Resulü'nün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemiştir dediler. Bu onların imanlarını ve teslimiyetlerini artırmaktan başka bir şey yapmadır. Ahzab Suresi 22. Ayet Allah için yani Allah'a taat sebebiyle sevmek ve Allah için sevmemek imandandır. Umar İbni Abdülaziz İbni Adi ve Adi'ye şöyle yazdı. <gülüyor> Muhakkak ki imanın bir takım farizaları akideleri men edilmiş şeyleri ve mendupları vardır. Kim bunları tam yaparsa imanı tamamlanmış olur. Kim de bu işleri tam yapmazsa imanı kemale erdirmemiş olur. Eğer ben yaşarsam bu işleri bilmeniz için ben onları size iyice beyan edip açıklayacağım ve şayet ölürsem ben sizlere hemden ve yar olmaya hırslı değilim. İbrahim Aleyhisselam da Ey Rabbim ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster dedi. Allah inanmadın mı yoksa dedi. O da inandım fakat gözümle de görerek kalbimin yatışması için. Bakara suresi 260. ayette <gülüyor> demişti. Muaz İbni Cebel bir zata bizimle otur da din işlerini müzakere ederek bir saat imanı artıralım dedi. İbni Mesud, yakin imanın tamamıdır dedi. İbni Ömer, kul gönlündeki şüphe veren şeyleri tamamıyla terk etmedikçe, takvanın hakikatine ulaşamaz dedi. Mücahit İbni Cebir, dinden Nuh'a tavsiye ettiğini sizin içinde bir şeriat yaptı. eşura Eş suresi 13. ayetini, Ey Muhammed, sana da Nuh'a da bir tek din tavsiye ettik demektir diye tefsir ettim. İbni Abbas, sizden her biriniz için bir şeriat, bir yol tayin ettik. Maide Suresi 48. ayetindeki, Şira ve Minhacı, geniş yol ve sünnet diye tefsir etti. Yine İbna, İbni Abbas, Duanız olmasaydı Rabbim size değer verir miydi de, Furkan suresi 77. ayet kelamı sebebiyle duanızın imanınız demek diye tefsir etti. Duanın logattaki manası da imandır. Bize Ubeydullah İbni Musa tahsis edip şöyle dedi. Bize Hanzarat İbni Ebu Sufyan İklim-i İbni Halid'den o da İbni Ömer'den haber verdi i̇bn Ömer radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İslam beş şey üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namazı kılmak, zekat vermek, etmek, Ramazan orucunu tutmak. İki, İmana ait işler ve Yüce Allah'ın şu kavli babı. Yüzlerinizi doğu ve batıya döndürmeniz, halis iyilik değildir. Fakat halis iyilik, Allah'a ahiret gününe meleklere, kitaba, peygamberlere iman eden, malı sevgisine rağmen, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yol oğluna, dilenenlere, köle ve esirleri kurtarmaya veren, namazı dost doğru kılan, zekatı veren, ahitleştikleri zaman sözlerini yerine getirenler, sıkıntıda ve hastalıkta ve Muharebenin kızıştığı zamanlarda sabır ve metanet gösterenlerin bu hayırlı işleridir. İşte böyleleri sadık olanlardır ve onlar takvaya erenlerin ta kendileridir. Bakara suresi 177. ayet. Müminler muhakkak felah bulmuştur ki onlar namazlarında huşu gözetenlerdir. Onlar boş ve faydasız işlerden yüz çeviricilerdir. Onlar vekatlarını verenlerdir. Onlar arzularını koruyanlardır. Şu var ki, zevcelerine yahut ellerinin malik olduklarına karşı müstesna. Çünkü onlar kınanmış değillerdir. O halde kim bunların ötesini isterse şüphe yoktur ki, onlar haddi aşanlardır ve öyle müminler ki, onlar emanetlerini ve ahitlerini riayetkardırlar. Onlar namazlarına devam ederler el minun suresi birden 9. ayete kadar. Bize Süleyman İbni Bilal, Abdullah İbni Dinar'dan, o da Ebu Salih'ten, o da Ebu Hureyri'den tahsis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iman 60'tan fazla şubedir, da imandan bir şubedir buyurmuştur. 3. Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların selamette kaldığı kimsedir babı. Bize şube, Abdullah İbni Ebi Sefer'den, o da İsmail İbni Ebi Halitten, onlar da Şabi'den, o da Abdullah İbni Amr radıyallahu anh'tan tahdis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, dilinden, elinden, Müslümanların selamette kaldığı kimselerdir. Muhakkak, e, muhacir de, Allah'ın ne yettiğini terk edendir buyurmuştur. Ebu Abdullah el Buhari şöyle dedi. Ve Ebu Muaviye dedi ki bize Davud ibni Ebi Hint Emir eş Şabi'den tahdis etti. Şabi ben Abdurrahman ibni Amr'dan işittim. O da peygamberden dedi. Ve keza Abdül ala Davud'dan o da Amr'dan o da Abdullah ibni Amr'dan o da peygamberden söyledi. Dördüncü bab, Müslümanların hangisi eftaldır? Ebu Musa radıyallahu an şöyle demiştir. Ya Rasulullah, Müslümanların hangisi eftaldır diye sordular. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlar dilinden elinden selamette kalandır buyurdu. Beş, yiyecek yedirmek İslam'dandır babı. Bize Leis İbni Sa'd, Yezid'den, o da Ebu Hayr'dan, o da Abdullah İbni Amr'dan tahsis etti. O şöyle demiştir. Bir kimse Resulullah'a, İslam'ın en hayırlısı hangisidir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yiyecek yedirmen, tanıdığına tanımadığına selam vermemdir cevabını verdi. Altıncı bab, kişinin kendi nefsi için arzu ettiğimi, kardeşi için de arzu etmesi imandandır bize Musheddeth İbn Muserhet tahsis edip şöyle dedi. Bize Yahya ibni Said el Kattan, Şube ibni Haccac o da Katadiden İbn Diamed es-Sedisi'den, o da Enes ibni Malik'ten, o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den tahsis etti. Ve keza Hüseyin el Muallim'den dedi ki: "Bize Katade Enes radıyallahu anh'tan tahsis etti." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbiriniz kendiniz için arzu ettiğinizde kardeşiniz için de arzu etmedikçe ile iman etmiş olamaz buyurdu. Bize Ebu zimet el-Araç ondan da Ebu Hureyre radıyallahu anh tahsis etti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki hiçbiriniz kendisine, babasından da, evlatlarından da daha sevgili olmadıkça, kemaliyle iman etmiş olamaz. Hiçbiriniz, ben kendisine, babasından da, evlatlarından da daha sevgili olmadıkça, kemaliyle iman etmiş olamaz. Bize Yakup İbni İbrahim, tahdis edip şöyle dedi, bize İbni Uleyye, Abdülaziz şu Şuhayb'den, o da Enes'ten, o da peygamberden tahsis etti. Ve hakeza bize Adem ibni Ebi İyaz tahsis edip şöyle dedi. Bize şube katat eden o da Enes radıyallahu anh'tan tahsis etti. Enes şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyordu. Hiçbiriniz ben ona babasından da, evlatlarından da, bütün insanlardan da sevgili olmadıkça ile iman etmiş olamaz. 8. İmanın tatlılığı babı. Bize Eyyub Es-Sahtiyani Ebu Kılabe'den o da Enes radiyallahu anh'dan tahsis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimde üç şey bulunursa imanın tatlılığını tatmış olur. Allah ile Resulü kendisine Başkalarından daha sevgili olmak. Bir kimseyi sevmek fakat yalnız Allah için sevmek. Allah onu küfründen kurtardıktan sonra yine küfre dönmekten ateşe atılacakmışçasına hoşlanmamak. Dokuzuncu bab, Kamil imanın alameti ensarı sevmektir. Bana Abdullah İbni Abdullah İbni Cebir haber verip şöyle dedi. Ben Enes radıyallahu anh'ta işittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kamil imanın alameti ensarı sevmek, münafıklığın alameti de ensara buğz etmektir. 10. Bab Zuhri şöyle dedi. Bana Ebu İdris Eûzullah İbni Abdullah haber verdi. Kubatür İbni Samit ki 1. Akabe gecesinde beyat eden 12 nakibin biri olmuş ve bitir Harbi'nde de hazır bulunmuş idi. Şöyle demişti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etrafında sahabilerden bir cemaat mevcut olduğu halde buyurdu ki, Allah'a ibadette hiçbir şeyi ortak kılmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarınızı öldürmemek, kendiliğinden uyduracağınız bir yalanla kimseye iftira etmemek, hiçbir marufa, işe isyan etmemek üzere bana beyat yani benimle ah dediğimiz içimizden sözünde duran olursa mükafatı Allah'ın üzerindedir. Bu dediklerimden birini yapıp da onlardan dolayı dünyada cezalandırılırsa bu ceza ona kefarettir. Bunlardan birini yapıp da fiili Allah örterse işi Allah'a kalır. İsterse onu affeder, isterse ona ceza verir. Biz bu şart üzere peygamberle beyat ettik. On bab, fitnelerden kaçmak dindendir babı. Ebu Said radıyallahu anh şöyle demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yakında öyle fenalıklar meydana gelecek ki bir Müslüman kendi dinini fitnelerden selamette kaçırmak için dağ başlarında gezdirip yağmur sularının düştüğü yerlerde yani vadilerde, sahralarda güdeceği en hayırlı malı olacaktır. 12. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ı en çok bileniniz benim. Sözü ve yüce Allah'ın Allah sizi yeminlerinizdeki lağdan dolayı sorumlu tutmaz. Fakat sizi kalplerinizin azmettiği yeminler yüzünden muahaze eder. Bakara suresi 225. ayet. Kavli sebebiyle marifetin kalbin fiili olduğu babı. Ayşe radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerine emrettiği zaman daima takat getirebilecekleri işleri emreder idi. O zaman sahabiler ya Rasulallah: biz senin gibi değiliz. Allah senin olmuş olacak günahlarını mağfiret etmiştir derlerdi de öfke alameti yüzüne bilinecek kadar kızar ve ondan sonra da en ziyade takvalınız ve Allah'a en çok bileniniz şüphesiz ki benim buyurdu. 13. Kişinin kafirliğe dönmekten ateşe atılacakmışçasına hoşlanmaması imandandır babı. Bize şube katat eden o da Enes radiyallahu anh'dan tahsis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Kimde üç şey bulunursa imanın lezzetini tatmış olur. Allah ile Resulü kendisine,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 Malik Amr itni Yahya El-Mazini'den, o da babasından, o da Ebu Said-i Hudur radıyallahu tahsis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet ahalisi cennette ateş ahalisi de ateşe girdikten sonra Yüce Allah, kimin kalbinde bir hardal tanesi ağırlığınca iman varsa ateşten çıkarın diye emreder. Bunun üzerine bu kimseler simsiyah kesilmiş oldukları halde çıkarılıp, Hayat yahut da Hayal Nehri içine atılırlar. Ve orada sel uğradığında kalan yabani reyhan tohumları nasıl suratle yetişirse öyle yetişirler. Görmez misin bunlar sapsarı olarak ve iki tarafa salınarak ne güzel sürerler. Ve keza Muhayyil İbni Aclani dedi ki bize Amr İbni Yahya babasından o da Ebu Said'den o da hadisi taht Said'den bu hadisi tahsis etti. Ve bu rivayetinde Hayat Nehri ve hayırdan bir hardal tanesi tabirlerini söyledi. Bize İbrahim İbni Said Said İbni Kaysan'dan o da İbni Şah'tan o da Ebu Umame İbni Sehir'den tahsis etti. O Ebu Said Hudri şöyle derken işitmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Uyuduğum esnada gördüm ki insanlar bana arz olunuyorlardı. Üstlerinde gömlekler vardı ve gömleklerin bazısı memelere ulaşıyor bazısı da kısaydı. Ömer İbni Hattat da bana arz olundu. Üstünde etekleri yerlerde süründüğü bir gömlek vardı. Ya Resulallah bunu ne ile tevil yani tabir ettim diye sordular. Din ile dedi. 15. Baf haya imandandır. Bizim Malik İbni Eme Enes İbni Şihab'dan, o da Salim İbni Abdullah'tan, o da babası Abdullah İbni Umar'dan haber verdi ki şöyle demiştir. Resulullah bir gün Ensar'dan bir kimsenin yanından geçiyordu. Ensarî kardeşini hayattan men ediyordu. Men ediyordu. Resulullah ona ilişme çünkü o haya imandandır buyurdu 16. bab eğer tevbe ederden namaz kılarlar zekat verirlerse onları serbest bırakın bize şube vakit İbni Muhammed'den tahdis etti ve şöyle demiştir ben babamdan işittim İbni Umerden tahdis ediyordu o şöyle demiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Allah'tan başka hak ilah olmadığı ve Muhammed'in Resulullah olduğuna zahirde şehadet, namazda ikame, zekatı eda edinceye kadar insanlara insanlarla muharebe etmekliyim bana emir Onlar bu işleri yapınca Müslümanlık hakkının gereği olan hadler müstesna İslam hakkı olmak üzere canlarını ve mallarını benim elimden kurtarırlar batımlarından dolayı olan hesaplarına gelince o hesabı görmek Allah'a ait